İtibar Haber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem dinleyenlerimiz 1428 yılımızın Son gecesinde sizlerle bu yılın son sohbetini yapmak üzere karşınızda bulunuyoruz. Allahu Teala ve tebessüs Hazretleri Hicri yılımızı tevbelerle, hayırlarla kapatmayı bizlere nasip eylesin ve yarın gece dolulu ile müşerif olacağımız 1429. Hicri yılımızın ilk ayı olan Muharrem-i Şerif'in ilk gecesine de Rabbimiz dualarla, zikirlerle, ibadetle, taatlerle girmeyi nasip eylesin. Bunlar önemli şeyler. Mevsimi bilmek, zamanını, zeminini bilmek İşin başını sonunu bilmek, gününün gecenin ehemmiyetini bilmek İslam bunlara önem veriyor. Değer veriyor. Zaten kıymetli haram aylardayız. 4 haram ayın üçü peş peşedir. Bu peş peşe olan üç haram ayın üçüncüsü olan Muharrem-i Şerif Aşura gecemizi de günümüzü de ihtiva eden çok kıymetli olaylara sahne olan değerli bir mevsim. Hem Hicri yılbaşımız, ilk ayımız hem de yarınki gece Hicri yılbaşımız. Bakın, Hristiyanların Noellerine insanlar ne kadar yetibar ettiler, ne kadar önem verdiler, değer verdiler ve Ne hazırlıklara giriştiler, ne özel programlar tertip ettiler, neler yaptılar. Şimdi hicri yılbaşımız geliyor. Bu gece son gecesidir. Yarın gece ilk gecemizdir. Hicri yılbaşımızdır. Böyle bir mübarek gece. Ne kadar dua etmek lazım, zikirler yapmak lazım, özel duaları var. Yarınki akşam, sene sonu duası var, onu okuyacağız. Ahmet Yesevi Derneği'nde, Halit Caddesi'nde e, konferansımızda hicri yılbaşımızı inşallah kutlayacağız. Sene sonu duamız var, onu yapacağız. Bu sene sonu duasını tabi yapanlardan şeytan ümit kesiyor. Bir sene yoruldum, zahmet çektim. Bu adama ne günahlar işlediğim diye çabaladım. Şimdi bir anda beni mahrum etti. Bütün günahlarını sildirdi diye şeytan çok perişan oluyor o duayı okuyanlar hakkında. Ondan sonra yılbaşı duamız var. Yine yarın gecede Ahmet Yesevi Derneği'ndeki konferansımızda yılbaşı duasını okuyacağız. Yılbaşı duasını okuyanlar tabi Yeni yıla dualarla, zikirlerle, ibadet taatlerle girmiş oluyorlar. Ve o duayı okuyanlar... Şeytanı kendilerinden ümitsiz ediyorlar. Allah-u Teala melek görevlendiriyor. Bir sene okulu koruması için. Bunlar önemli şeyler. Bunlar günlere, gecelere, mevsimlere bağlı şeyler. Son geceni bileceksin, ilk geceni bileceksin. Öyle ya... Şimdi... 1428 yılı bitiyor, 1429 yılı giriyor. Bunun bizde çok önemli alakaları vardır. Çünkü dinimiz buna bağlı. Orucumuz buna bağlı, haccımız buna bağlı, zekatımız buna bağlı. Hicri yıl bu. Bu gökteki ay hesabıdır. Seneyi Kameriye, ay senesidir bu. Seneyi Şemsiye, güneş senesidir. İslam güneş senesine itibar etmez. Niye göre konuşuyoruz? Mesela Ramazan-ı Şerif'te ne yapıyoruz? Oruç tutuyoruz. Ramazan'ın birinde başlıyoruz. Son gününde bitiriyoruz. Şevval bir dediğimiz bayram yapıyoruz. Bu sayılı günlerde oruç bize farz edildi. Bu oruç hangi günlerde farz edildi? 30 gün tuttan ne zaman tutartan tut buyurulmadı. İlla Ramazan ayı olacak. Bu Ramazan ayını niye göre tespit edebiliyoruz? Bu Ocak, Şubat, Mart hesabı tespit edilmiyor. Kökteki ay hesabıyla tespit ediliyor. Kökteki ay bir dedim mi hilal. Ondan sonra ne oluyor? Dolunay oluyor 13, 14, 15'inde. Efendim, ondan sonra tekrar eksiliyor. Ay başlıyor, bitiyor. Herkes gözüyle de takip edenler görebiliyor. Ramazanımız, orucumuz hicri yıla bağlı. Ramazan ayı nasıl geliyor? Şimdi Muharrem geliyor. Sürat Safer, Rabi'un Evvel, Rabi'ul Ahir Cem Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir Recep, Şaban, Ramazan şir. Bak saydığın zamanda Bu sırayı bilirsen Ramazan'ı da bilirsin Haccımız buna bağlı Niye bak Hac yeni yapıldı Zülhicce, Zülhicce ne demek? Hac ayı demek Kendisinde hac yapılan ay demek Zülhicce Bu Hicri yılın 12. ayıdır O ayda hac yapılıyor Hac'ın farzı kaçtır? Üçtür. Bunlardan birisi nedir? Arafe günü Arafat'ta vakfede bulunmaktır. Tabi bunun şimdi tafsilatına girecek durumda değilim. Ama Arafe günü ne zamandır? Bir gün evvel gitsen olmaz. Bir gün sonra gitsen olmaz. İlla Arafe günü gideceksin. Arafat'ta Arafe gününde bulunacaksın. Hacı olmanın şartı bu. E bunu neye göre tespit edeceksin? E Zilhicce bileceksin ki Zülhiccenin dokuzu, Zülhiccenin birini bileceksin ki birinden tespiti yapacaksın ki dokuzunu bilesin. Dokuz oldu mu nedir? arafe günüdür. Ne demek? Arafatta vakfe yapılacak kımışlar dokuz. Onu da bayram günü. Bu değişmez. Allah Teala gökleri yerleri yarattığı günden beri. On iki ay olarak sene tespit edilmiştir. Bunlardan dördü haravaydır. Bunların üçü peş peşedir. Biri tektir. Tek olan Recep-i Şerif'tir. Peş peşe olan üçe işte Zülkade Zülce ve Muhabem-i Şerif'tir. 11, 12 bir, ve birinci aylar olmak üzere. Zekatımız buna tabidir. Ne demek buna tabidir? İnsan nisaba malik olduğu zaman ne demektir nisab mesela? Bunların hepsi tabi e, özel bahislerdir. Şimdi burada misal olarak konuştuğumuz için teferruata giremiyorum. 81 gram altın i̇şte veya o miktar e, para veya o miktar e, satılık e, mal diyelim. Bunun üzerinden sene geçtiği vakitte sekete tabi oluyor. Tabi hava acı asliye zarur ihtiyaçlar bunun dışında kalıyor. Borçlar çıkılıyor. Onlar ayrı. Onların hükümleri var. E bu durumda bir insan nisaba malik olduğu günü kayda almalıdır. Ne demek nisaba malik olduğu gün? Ha ben 1 Ocak'tan nisaba malik oldum. Diye hesap yapsa olmaz. Çünkü o zaman bir seneyi devreye yani bir sene dönmesi ne zaman olur? Bir daha senenin bir ocağında olur. Bu ya, bu hesap doğru olur mu? Olmaz. Çünkü güneş senesi ile ay senesi arasında kaç gün oynar? 10 gün oynar. 10 gün oynadımı ne demektir bu? 10 gün oynadımı bu 30 senede 30 küsur senede bir sene demektir. Yani bu hesaptan giden insan 30 senede bir sene zekat vermemiş olur. Ahirette bir çıkar bir de bakar ki zekattan borcu var. Ya ben her sene verdim ama hesabı bilmiyorsun. Allah Teala İnsana hesap öğret. Ya Güneşle ay Allah'ın hesabıyla teveran ediyorlar, cereyan ediyorlar. Bu alemde rastgele tesadüf eseri bir şey yok. Ne buyuruyor? لِتَعَلَمُوا sinin سِن۪ينُوا الْحِسَابُ Allah-u Teala niye böyle aylar, güneşleri, geceler, günleri teveran ettiriyor? Senelerin sayısını bilesiniz, hesabınızı bilesiniz. Senelerin sayısı, senelerin sayısını bilmek. Kaç yaşındasın vesaire mesela. Bu, onu da konuşalım. E şimdi e, ne oluyor? 33 senede 34 senede bir insan e, bir yaş Hicri hesapta fazla alıyor. Bunun ne önemi var? E bunun ne önemi var? Olur mu? Sen şimdi öbür hesaptan yaptığın zaman Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve yaşını e, ne, ne çıkıyor? Efendim 62 çıkıyor. Halbuki vefatı 63 yaşında olduğu biliniyor. E neye göre 63? E gökteki senesine göre. Diyelim ki 60. öbürüne bakırsa 61 çıkıyor. Hesap ettiğin zamanda miladiden 61 çıkıyor. Halbuki bu 63 yaşında. Nereden aldı bu iki yaşı? Çünkü esas sene hicri senedir. Onun için ulema öyle buyururlardı. Yaşını miladi seneye göre söyleyen yalan söylüyor. Bak burada da ayrı bir konu devreye giriyor. Ondan sonra mesela... E, Erkekler için, efendim, e, tabii kadın da olabilir, o hususta tam şu anda bir bilgim yok ama, imsakül asa, sünnetül enbiya, alametül mümin, e, baston kullanmak nedir? Peygamberlerin sünnetidir, müminlerin alametidir mesela. Yani buna bir hudut da edilmiş, ne diyor kitap? 40 yaşında, 40 yaşından evvel kullansan kibir, ancak zarretin olursa 30 yaşında da adam sakat olabilir, 20 yaşında da hasta olabilir, o başka ama 40'tan evvel kullansa ki bir 40'tan sonra kullanmasak gibi mesela bu 40'ı neye göre detsi Ondan sonra diyelim ki 60 yaşını geçenin hadiste fazileti var. 60 yaşını İslam'da geçiren saçı sakallı İslam'da ağırtanın Allah Teala günü alan affediyor ve o yaştan sonra ölenin öleni azap etmekten hayal ederim buyuruyor. Mesela bu usul hadis var. 70 yaşına varanın Faziletli hadisler var. 80 yaşında ayrı hadisler var. Hele de 90 yaşının faziletinin müjdesini alan adam yani çocuk hükmünde, günahsız hükmünde Allah-u Teala'nın dünyadaki eseri hükmünde çok fazileti var mesela. Evliya Allah'tan çoklandı ben rastladım. Hacı Salih Efendi Hazretleri, Medine'deki Muhammed İbni Zekeriyel, Bukhari Hazretleri vs. hep 90 müjdesini alsak, 90 yaşının faziletine ersek diye dua ederlerdi, dua isterlerdi mesela. Ya bu neye göre bir edilecek? Öbür türlü 90 yaşında 3, 3 yaş oynuyor. Yani miladi hesapta efendim 87'in diyen adam, Allah indindeki hücri hesapta 90'dır. 90 olduğu zaman ne oldu? Adam 87'de öldüğüne bakmaz melekler. Ya hizli hesaba bakıyor. 90 yaşını doldurmuş, 90 yaşına girmiş, neyse gün almış. 90 müjdesini ermiş olarak kabul edilir mesela. E görüyor musun şimdi yılını bilmek, gününü bilmek, gecesini bilmek hesabını bilmenin ne kadar fazilet var? Ama varsa dünya yoksa dünya diyenler için. E ben efendim Ocak'ta çekim var, Şubat'ta senedim var diyenler için. E beni ne alak eder Muharrem girmiş, Zülitçe çıkmış, 1428'den bana ne, 29'dan bana ne? Ya vah sana vah, yazık sana yazık sana. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, Kâin Adı Efendisi'nin, bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke-i Mükerreme'den Medine İmnevere'ye hizmetleriyle başlatılan şu hizri takvime sen nasıl değer vermez? O Allah'ın Resulü sana değer verir mi? Değer verene değer verir? O hicret ne büyük olaydır. Ne büyük hadisedir. O ne çileler çekilmiştir o hicrette. O muhacirler neler çekmişlerdir. O ansar ne hizmetlerde bulunmuşlardır. Ne büyük olaydır o. İslam'ın bugün bize gelmesinin ve bugün bizim Müslüman olarak yaşamamızın ve cennete namzet olabilmemizin yegane vesilesi o hicrettir. O hicret olmasa Mekke müşrikleri İslam'ı boğmuştu. Şu anda bize İslam'ın geleceği efendim meşkul idi. Tabi Rabbimiz böyle takdir ettiği Olasılıkları, faraziyeler artık konuşmanın bir manası yoktur ama e şimdi bu vesilelere değer vermek lazım değil midir? Ben bugün cennete girmeyi arzuluyorsam Müslüman olduğum için. Müslüman olduysam o hicret nasip olduğu için. E, o hicret nasıl milat olmaz? Nasıl nihaat olmaz? Nasıl vakit olmaz? nikat olmaz? Ben ona göre nasıl efendim onu kutlamam, onun değerini bilmem. Tabii yani bu fındık fıstık yere kutlanmaz. Bu şuurla kutlanır, zikirle kutlanır, dua ile kutlanır. İşte yarın akşam inşallah saat sekizden sonra bu kutlama yapılacaktır. Ee, bu çok önemli bir şey. Sene sonunun duaları, sene başının duaları bunlar. Çok faziletli şeyler. Amel etmek lazımdır. Ondan sonra... İşte kendi doğum yılını güzel bir hesap bilmek lazımdır. İnsan onu çıkarabiliyor. Diyelim ki ben 1965 efendim yılında miladi olarak 27 Şubat'ta doğdum. Bunu hemen çeviriyorum. İnternette bile bu şeyler var hesaplar yapılıyor. Bunu hicriye çeviriyorum. Hemen bakıyorum orada ne çıkıyor? Efendim, 1385 Şevval 25 çıkıyor. Mahazandan sonraki ay Şevval ayının 25'ine denk geliyor benim doğumum. 1385 Şevval 25 mesela. E biliyor musunuz siz bunu? Kendi doğumunuzu biliyor musunuz? Canım benim doğumunu biliyor musunuz demiyorum size. Benim doğumumu bilseniz ne olur bilmeseniz ne olur. Melekler son sormayacak. Biliyor musunuz kendiniz ne zaman doğdunuz? Şevval'de mi doğdunuz mu? Ancak şunu biliyorlar. İşte benim adım Kadir. Kadir Gecesi doğmuşum. Recep Ayında doğmuşum bana Recep takmışlar. Şaban Ayında doğmuşum Şaban takmışlar. Muharrem Ayında doğmuşum Muharrem takmışlar. Berat Gecesi doğmuşum Berat takmışlar. Böyle bazı... Hiç vaatler var odana kadar belli, doğrudur belli diye işte bazıları böyle konuşur ama Doğru olabilir mesela o değil Niye merak etmiyorsunuz, niye araştırmıyorsunuz E tabi yaşınızın artmasını istemiyorsunuz, yükselmesini istemiyorsunuz ama Sizin bunu istemenizle istememeniz bir şey değiştirecek değil ki Günler geçiyor, geceler geçiyor Ama insan kaç yaşında olduğunu bilse de Değil mi efendim Eee Mesela 63 yaşına geldikleri zaman Buhariler bu mübarek Buhara öz vatanımız İslam'ın kalesi İslam ilimlerinin elisnep vel cemaatin yayılma noktası. Buhara, Semerkant o yöre Türklerin öz vatanı. Bizlerin de gelişimiz oradandır. Buhara tarafı Oralıların Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem aşırı bir düşkünlükleri vardır. Onun için Medine-i vereye gider bakarsanız belki de yarısı Bukhari'dir. Bukhara'dan incet dedenler, özellikle tabi Rus istilasında 70 sene evvel, küsur sene evvel Afganistan üzerinden ne çilelerle ne zorluklarla Medine-i vereye göçmüşlerdir. Mekke Medine'de çoktur ama özellikle Medine-i Münevere Resulullah aşkından dolayı sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de buhariler çoktur. Onların adetleri vardır. Çok güzel adetleri vardır. Tabi onların adetleri sünnet mesabesindedir. Çünkü onlar hep büyüklerinden görmüşler, alimlerinden, velilerinden görmüşler. O da nedir? 63 yaşına geldikleri zaman ben peygamberimin yaşına sallallahu aleyhi ve sellem ulaştım diye ne yaparlar? Kurban keserler. Zenginse şey, büyük başa hayvan keser, deve keser, sıvır keser. Ne kadar fakir olsa bir koyun keser. ben fakirlere dağıtır. Kendisi yiyebilir. Çünkü o şükür kurbanıdır. Adak olmadığından Zengin de yiyebilir, kendi kesen de yiyebilir mesela. Ha adaksa başka, tabii bir insan derse ki ben 63 yaşına ulaşırsam Allah için kurban keseceğim, etimi fakirlere dağıtacağım. Ha bunu Allah için keseceğim dedikten sonra fakire dağıtacağım demese de adak olur. Bu takdirde zaten ne yapamaz? Ee, kendi de yiyemez, zengin olanlar da yiyemez. Sade fakirlere vermesi lazım ama normalde bu adet e, şükür maliyeti taşıdığından bundan hepsi yiyebiliyor. Eşini neye göre hesap edecek? İşte bak bir sene evvelden e, hele ki 63'te 2 sene oynuyor. Yani bu 30 yaşından sonra bu sene döndüğü için 2 e, sene oynuyor. O şimdi kendisini 61 yaşındayım sanıyor. 1900'lü tarihe göre. Halbuki yaşı kaçtır? İslam'a göre hisli hesapta 63 olmuştur. E ona göre ne yapacaksa şükür kurbanı kesecek. E ben, ben peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem yaşına ulaştım elhamdülillah diyecek. Kainatın Efendisi'nin ruhuna sevabını bağışlayacak, hediye edecek mesela. Bunlar ne güzel şeyler. Duymuyor musunuz Ahmet Yesevi Hazretleri? Evliyanın reisi, Anadolu'nun İslamlaşması'nda en büyük manevi ve zahiri tesiri olan zat, Yusuf Mehmedani Hazretleri, Nakşi silsilemizde bulunan, Nakşibendi Hazretlerimizin de şeyhlerinden olan, Yusuf Mehmedani Hazretleri'nin halifesi, ve Naksibend Hazretlerimizin manevi terbiyecisi olan Abdülhalik Uçduvani Hazretlerimizin ağabeyisi. Çünkü o Buhara'nın şeyhi oydu. Yusuf Medan Hazretlerinden dört arkadaş hilafet ve icazet almıştılar. İkisi Ahmet Hazretleri Hazretlerine Abdülhalik Uçduvani Hazretleri Bukhara'daydılar. Sonra Ahmet Yeseli Hazretlerine Yese bölgesi. Şu anda Kazakistan'ın Türkistan tarafında. Türkmenistan başka. O müstakil memlekettir. Türkistan efendim, Kazakistan hudutlarında şimdi kalıyor, Yese bölgesi, Ahmed Yese ve ancelerine orayı irşat. Tabii oradan da bütün Anadolu'ya bu Hacı Bektaş Veli'lerle başlayan e, efendim İslamı tebliğ, e, İslamı e, İslam'a davet ve Anadolu'yu Müslümanlaştırma harekatının başını çekiyor tabi o manevi işaret onu Yese'ye getiriyor oradan da bütün Anadolu'nun Müslüman olmasına sebebiyet veriyor kıymetli büyüğümüz Ahmet Yesevi Hazretlerimizin bir icraatı bir faaliyeti anlatılıyor ne kadar manidardır? ne diyor 63 yaşına ulaştıktan sonra benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bu yaştan sonra dünya yüzü görmediği yeri görmedi diye mübarek çilehanesine çekiliyor toprak altında yaşıyor ve 63 yaşından sonra bir kere dışarı çıkmıyor toprağın üstünü görmüyor ama mübarede Allah'ımız öyle bereketli bir ömür veriyor yani yanılmıyorsam yüzü aşkın hatta 120 gibi hatırlıyorum bir yaş bir ömür yaşıyor ama incelik nerede orada o 63'ün tespitinde 63'ün önemine beni peygamberin bu, bu saatten sonra yer gökyüzü görmediğine göre efendim ben de e, yer üstünü toprağın üstüne çıkmayacağım diyor ince işler bu tasavvuf e, şey, şimdi bu e, hoca böyle dedi 63 yaşından sonra toprağın altına girecekmişsin hiç çıkmayacakmışsın böyle şeyler uydurmayın ben böyle bir şey mi dedim şimdi her lafı tersine çevirmenin bir hücumu var mı yok ama Ahmet Ecevi Hazretleri'nin kendi bir anlayışı ince tasavvufi bir fehmi manevi bir ilham kendisine özel kendine mahsus bir hal yani başka bir veliden de böyle bir şey kitaplarda da rastlamadım ama mesele nedir işte burada yaşın önemi var hesabın önemi var öyle bir gün iki gün oynamıyor yani bir yıl iki yıl doksan meselesinde bak üç yıl oynuyor yani bunlar önemli müjdelerdir. E insan gününü gecesini bilmezse mevsimini bilmezse Allah'ın indindeki hesapta kameri senedeki hesapta efendim yaşını başını ayını gününü bilmezse e, tabii ki eksikleri olur. Kaçakları olur, zararları olur, ziyanları olur. Ne kere var ya? Biz uyanık olacağız ya. Yılımızın sonunu başını bağlamakta çok fayda var. Neye, neye bağlayacaksın? Sıfıra bağlayacaksın. Ne demek sıfıra bağlayacaksın? He? Benim hapisteki yanımdaki arkadaş diyordu ya millete. Ne diyordu? Ya hoca bana gitti orada arada başka bir sevke bir yere. Oradaki hapishanedekilere diyor. Ben hoca ile beraber kaldım. E, o bana bir şey öğretti. Ne öğretti? Tesbih namazı öğretti. E neymiş o? Nasıl bir şeymiş o? Sıfırlıyorsun diyor. Sıfırlıyorsun. Tamam mı? Hapishane dilinde bunlar daha güzel. argo'da anlaşılıyor. Ne demek sıfırlıyorsun? Yani tesbih namazı kıldın mı geçmiş günahlarını bağışlattırıyorsun. E bu gücdeyi kim verdi? Muhammed Mustafa verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahihadi şeriflerde. Nafile namazlarda tesbih namazından daha üstün ve Senedi sıhhatli olan hiçbir rivayet yoktur Ulemanın ittifakı bu yöndedir Nafile namazlarda en senedi sahih olan rivayet tesbih namazıdır mesela E şimdi sıfırlıyorsun ne demek? allah Teala buyuruyor Ne buyuruyor? Bu her gün bizim hakkımızda yaşanıyor Şöyle ki Sabah kalktığımızda Bir melek bir şeytanla karşılaşıyoruz Hocam hani ben ne melek görüyorum ne şeytan görüyorum Görmüyorsun ama Resulullah görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. O meleği şeytanı gören, gönderen Allah onunla bize bildiriyor. Biz şimdi gözümüze inanmayacağız. Rabbimize inanacağız. Melek ne diyor? İbde bir hayır. Hayırla başla diyor. Bu hayırla aç diyor. Mesela benim dualarım kitabım var. İlk çıkan kitabım. 15 seneye yaklaştı. He, o dualarım kitabında hazineler var tabi. Ben şimdi onları... Hepsini anlatamıyorum epey zamandır da bir yeri gelmişken şurada şu dua var onu da söyleyemiyorum vakitler artık daraldı ama Yeni dinleyenler bilmeyenler için de tabi arada hazinelere delalet etmek lazım cimrilik etmemek lazım madem yazılmış okunsun amel edilsin Orada mesela sabah kalkıldığında okunacak dualar var çok acayip dualar vardı. ilk yataktan kalkar kalkmaz yataktasın daha. Gece uyku arasında okunacak dualar var Kısa, kısa dualar, yüzde yüz kabul oluyor. Yüzde yüz namazda kılarsan, teheccüd namazda kalkarsan kabul olacak garantisi var mesela. Ondan sonra kalktığında dualar var. Ya bismillah ise on kere amen mentü billah on kere. Mesela böyle dualar. Bunların çoğu orada faziletleri yazılmış. Şimdi tabi klasik bildiğimiz elhamdülillah lezi ahyâni bâdima mâteni ve li'l-bâti ve nüşûr. Tabi ölümümden sonra beni dirilten öyle ya, uyku ölümün kardeşidir annem ve uyku ölümün kardeşidir. Bu itibarla insan efendim uykuda ruh bedenden ayrılıyor ama bitkisel hayat mahiyetinde can denen efendim damarların e, çalışmasını işte nabzın atmasını, kalbinin at çalışmasını ve çair e, insanın yaşaması için gerekli olan e, şeyler çalışıyor ama e, tabii e, görmek, işitmek Konuşmak, ihtiyari hareketlerde bulunmak vs. insandan alınıyor. E onun için ölümümün ardından beri dirilten Allah'a hamdolsun. E, diriliş onadır, kalkış onadır. Çünkü uykudan uyanmak neyi temsil ediyor? Uykudan uyanmak, efendim, dirilmeyi temsil ediyor. Onuncu lokman Hakim oğluna ne dedi? Evladım, ölüme inanmıyorsan uyuma bakayım. Baba nasıl uyuyayım uyumama geldim mi ya? Uyumamak için hadi bir gün, iki gün direndim direndim, uyarıcılar içtim, neler ettim. Hadi efendim uykum gelmesin, ayağa kalktım diyelim, ayakta duruyorum. Yine de uyku bindirdim, ne yapar? Boş çuval gibi yıkar beni aşağı. Evladım, dirilmeye inanmıyorsan uyanma bakalım. aa o da elimde değil, on saat yirmisi kaç gün uykusuz kalsan, ondan sonra bir çuval uyku çeksen... Yine de 20 saat bile olsa 30 saat bile olsa bir de bakarsın. Hiç seni uyandıran da olmasa, çit olmasa, ses olmasa, ışık olmasa bir de bakıyorum gözlerim açılmış. O da benim elimde değil. Evladım. Uyumama gelinden gelmez, uyanmama gelinden gelmez. Anlasana sen senin elinde değilsin. Ya Rabbinin elindesin. Öyleyse ona itaate Ne büyük hikmetli söz. Onun için ölümümün ardından beni dirilten Allah'a hamdolsun. Kabirden kalkış da ona, ona ait olacaktır. Dirilmemiz de onun huzuruna olacaktır. Haşrımız, ona onun huzuruna olacaktır. Bu duasıdır. E, tabi yatarken de buna mümasil duası vardır. Mesela yatarken okunacak dualar. Zikir üzere yatacaksın, zikir üzere kalkacaksın. Çünkü zikirden zikir doğar, gafletten gaflet doğar. Allah'ı unutarak, şarkıyla, türküyle, kulağına, zurnaları bağlayarak, efendim o teyiplerin bilmem nelerin kulaklıklarını takarak... Müzikle uyuyan adam Allah diyerek mi kalkacak? Son nefesinde kelime-i şahadeti okuyamayan adam, Allah la ilahe illallah diyemeden ölen adam, kabrinden kelime-i şahadeti okuyarak mı kalkacak? Temutun Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Dirildiğiniz gibi mahşere çıkarılacaksınız. Onun için şu anda bütün iş nereden başlıyor? Şu andaki yaşantımızdan başlıyor. Ben şu andaki hayatımı tanzim etmezsem, tertip etmezsem... ...Kuran ve sünnete uydurmazsam... ...benim ölümüm kaçınılmaz olarak... ...yanlış yolda olacaktır. Kur'an ve sünnet dışında olacaktır. Zikirsiz, Allahsız, salavatsız, şehadetsiz olacaktır. O noktada şeytan benim imanıma musallat olacaktır. Kabirdeki durumum daha beter olacaktır. Mahşere kalkışım çok fena olacaktır. O telaşta... ...efendi nereye kalkıyorsun, nereye çıkıyorsun... O izdihamda o zahmette o mahşer Efendim telaşesinde Nereden Allah diyeceksin Ama ölürken Allah diyebildiysen Yaşarken Allah diyorsan Ölürken Allah diyebileceksin Ölürken şehadetle ölürsen Kalkarken şehadetle kalkacaksın Mevla'nın da Allah Diyerek çıkan mahrum olur mu Mahşere gelme i getirerek çıkan Zayi olur mu Cehennemlik olur mu Ateş yüzü görür mü cehennemin nefesini duyar mı Sırattan düşer mi Bunlar birbirine bağlı şeyler. Bu duaları güzel okumak lazım. Şimdi madem uyku ölümün kardeşi uyumadan duayı okuyacaksın, zikirle yatacaksın. Sakın namahreme bakma, göz atma. Bu durredde sebeb gafletle yapma. Ya. dahi müminleri buhtanla satma. Daki ninkirleri estare katma. Aslında garibullah büyük şeyh efendi kudüs'e sürruh hazretleri. İsmet Garibullah, Tekkesinin Şeyhi, Sultan Abdülmecid'in Şeyhi, o büyük veli Risale-i sahibi, Hacı Halil Adel Efendi Hazretlerimiz öyle buyurdu. Büyük Şeyh Efendi diyeceksiniz ona. O mübarek zat, Mekke-i Mükerreme'den aldı Halidiye kolunu, Nakşivendiye-i müceddiye Halidiye kolunu, Mekke-i Mükerreme'deki abdullah Mekke Hazretlerinden alarak İstanbul'umuza getiren o mübarek insan, çeşmenin sahibi. Neler söylüyor bu? Gafletle yatma diyor. Namahreme bakma, göz atma diyor. Hırsızlama bile böyle bir çalar gibi de olsun. Bakma diyor. Bir de gafletle yatma, zikirsiz yatma. Allah demeden yatma ne olur? Reddolmana sebep olur diyor. Allah'ın huzurundan kovulursun diyor. Yatarken çok mühimdir zikir üzere yatmak. Onun için yatmadan evvel ne dualar var? Okunacak o dualarım kitabında. Adama diyorum yata yatağının başına Koy işaretle aç oradan 4-5 tane dualar var. Onları oku mesela. Ne var? Şu duanın garantisi var. efendimiz Hazretlerimiz bunu amel ederdi. Buyururlardı ki hepsini de okuyamıyorsan yorgun olursun vesaire vakit bulamazsan bir tanesini de okursan sünnetle amel etmiş olursun buyurur. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Kattesallahu aleyhi İşte o duaları okursan anlarsın. O bahise yazılmıştır. Mesela şu dua amel eder. Efendim çok dua da bilirsen hepsinde birbirle karıştırırsınız işte benim gibi birkaçtı fazla değişik şekillerde vardır. Ama elhamdülillahi lehafe kahr ve batlan feqber ve melike fi kader. Elhamdülillahi yuhyi ve yu'alaki şeyin kadir. Elhamdülillahi kefani ma'ani ve elhamdülillahi yut'amni ve şakani ve elhamdülillahi menni alef efdal. Allahumma estesim sırayla okuduğun zaman sadece başından aklıma gelmiyor. Ayırdığım zaman aklıma gelmiyor. Şimdi Allahüme eslem dünefsî ileyk ve ecet veci ileyk. Ve fevvaztu emri ileyk Ve elce'tu fahri ileyk Rahbeten ve rahbeten ileyk Le'amelce ve la'ammen cah minke illa ileyk Allah'ıma ammetu bikitabü kellezi enzelte Ve nebiyyikellezi erselte Bunu okur Bu Bukhari'dendir Hadislerce ne buyurulur Son sözü bu olan ama ve ma, Son konuştuğun laf bu olsun Bu arada hanım yine bir şey söyler sana Veya yani sen hanıma bir laf atarsın Şu şöyle oldu bu böyle oldu Duayı tekrar edeceksin çünkü neden son sözüm bu olsun. Bunla uyu çünkü uyku ölümün kardeşidir. Eğer o gece ölürsen fe'lmit demin leyle tegem O gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Fıtrat üzere ne demek? İslam kabiliyeti üzere. Nasıl yaratıldık? İslam fıtratı üzere. Nasıl öleceğiz? İslam fıtratı üzere. İnşallah. Alede'l cenah ya mut. Bunu bu düzene yaşayacağız, bu düzen öleceğiz. Valeni başlıyor inşallah yarın naqrelte de bu fıtrat bu İslam kabileti üzere diriltileceğiz mahşere kaldırılacağız inşallah ya bu okursan olur kafletle yatma ret dolupsun diyor ya ne yapacaksın zikir üzere yatacaksın işte bunu okuyorsun mesela bu orada var ondan sonra o gece ölürsen uyanamazsan ee, ne olursun imanla öleceğine Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sözü var. Allah peygamberinin sözünü boşa çıkarım, mı? Çıkarmaz. Yine o dualardan mesela, meseleyi anlayalım diye konuşuyoruz. Allah'ın ve inemsek de nefsi Orada bulursunuz. Bunlar muhtelif yazmışım. Yatmadan önce okunacaklar. Firiste başlığı var. Ya Rabbi, sen benim ruhumu şimdi alacaksın. Uyurken uykuda ruh bedenden ayrılacak. Evet bunu ya geri gönderirsin ya göndermesin, Onu sen bilirsin. Ecelim geldiyse bu ruh geri gelmez. Ecelim gelmediyse ruh geri gelir. Allah'ım benim sekte nefsi Ya Rabbi ruhumu sen huzurunda yanında tutarsan yani bana göndermezsen yani beni öldürürsen sabah cenazem çıkarsa sen acı rahmetinle muamele eyle benim ruhuma ya Rab. Ve in sen benim ruhumu gönderecek olursan, fahfaz ha ma Sen hayattaki kullarını yaşattığın kullarını, hayatlarını idame ettin kullarını, dostlarını salih kullarını, veli kullarını nasıl koruyorsun nefisten, şeytandan, dinsizlikten, imansızlıktan, günahlardan? Onları koruduğun gibi beni de koru muhafaza ile ya Rab. İşte bunlar önemli dualar. Yatmadan okunuyor mesela. Gafletle yatmayacaksın. Bunları okuyarak yatacaksın. Şimdi melek o noktada geliyor. Ne diyor? İhtim bir hayır. Hayırla bitir diyor. Bak bir günün dosyası kapanıyor. Sen şimdi uyuyacaksın. Uyuduğun zaman bu dosyan efendim dürülecek. Günlük hesabın, defterin dürülecek. Bu sağındaki, sondaki yazıcı meleklerden teslim alınacak. Onlar senin şahitlerindir. Artık onlar yarın seni uyanmanı bekliyor. Uykuda bir günah bir sevap yapman söz konusu değildir. Bu itibarla. Bu ne yapılacak? Yüksek meleklere, divanın melekleri, büyük dosyaların melekleri Artık ya illiyinin, efendim sitçinin, amelin nereye münasip ise O dosyalara kaydı geçecek Sen yarın ahirette kalktığın zaman mahşere bundan karşılaşacaksın Yaptıkların önüne açılacak İkra kitabı, amel defterini oku buyurulacak Onun için melek gördü sana sonunu hayırla bitir diyor Gece yatarken son sözün hayır olsun, Allah olsun, la ilahe illallah olsun, ben mübarek adam. Niye film seyrederken uyuyorsun? Niye şarkı türkü dinleyerek uyuyorsun? Niye eski efendim kavga ederek gürültü ederek sinirlenerek öfkelenerek yatıyorsun? Olur mu bu? Ben bu hal üzere ölürsen ne olacak? Diziler seyrederken, maçlar seyrederken, haberler açık oturumlar seyrederken boynun bükülüyor, koltukta sızıyorsun. Ondan sonra da yatağına zor gidiyorsun, ya da gidemiyorsun, öyle kalkıyorsun, her tarafın tutulmuş. Ya da gidiyorsun öyle, hiç ağzından çıkan kulağın duymaz o arada. Öyle bir uykusersemi gidiyorsun ki nereye yattığında haberin yok. Melek diyor hayırla bitir, şeytan geliyor yıktın bir şey, şerle bitir ne demek şerlebitir ya bir iski işte yat ya bir kat ya bir kıybet yap bir dördükodu yap hanımla yatakta bile kıymet dedikodu iftira bol olur duydun mu şu şöyle olmuş? ya sen haberin var mı bu bir? ya sana ne ya yatıyorsun uyku ölümün kardeşidir belki kalkamayacaksın son sözün hayır olsun senin ne işin var şu şöyle yapmış bu böyle yapmamış ya ondan sonra şeytan diyor ki yat yıkılmadan yat vitri kılmadan yat ya yas yıkılmadan yatan nasıl uyuyabiliyor gözüne uyku girebiliyor? O ne yükün altında yatıyor o? Nasıl o bir vakit namazı kasten terk ederek yatıyor? 80 sene cehennemi gözüne alıyor nasıl alıyor? Bir vakit namaza. Bu yazık değil mi ya? Görmüyor musunuz her sabah kaç cenaze çıkıyor ya? Bunlardan biri de biz olabiliriz. Kimin ne garantisi var ya? Ne zaman düzelteceğiz bu hesapları? Melek diyor hayırla bitir, şeytan diyor şerle bitir. İçkiyle kumar oyna, zina et, Allah muhafaza. Nikahsız, haram ilişki, zina yap, ondan sonra efendim, yorul, ondan sonra keseye el bir hükü çekersin zinadan sonra. Allah muhafaza buyursun. Uyanırsın belki ama nerede uyanırsın? Sabaha nerede çıkarsın acaba? Onun için Allah bizi uyarıyor, uyarılardan uyanalım... Yoksa sabah sabahülmünzerin uyarılanların sabahı ne fena oldu buyuruluyor. Biz de onlardan olmayalım. Şimdi gün başlıyor yataktan kalkıyorsun ecelin gelmediyse ruhun geri geliyor. Melek geliyor şeytan geliyor. Melek diyor ibne bir hayır bir hayırla başla. Yani kalktın işte elhamdülillah lüzah yani de bismillah de la ilahe illallah te havle ve la illa billah de bir şey de ya. Ama dua kitabında onlarda yazılı İşte yatan kenarında olsun onun için diyorum. Yatarken de lazım. Kalktığında da lazım. Çünkü kalktığında da hemen e, ezberinde olsa bir zaman sonra ezberinde kalır belki ama epey zaman istiyor bunlar. Bakarsın orada birkaç dua var. En az biriyle amel edersin. Şeytan da geliyor. İbde bir şey bir şer de başla. Artık. Şer mi yok? Kıybet et, yalan söyle. Efendim... Şunu yap, bunu yap, sabah namazı kılma, ondan sonra Değişik değişik günahlardan biriyle başla diyor Onun için günlük dosyamız var, haftalık dosyamız var, aylık dosyamız var, yıllık dosyamız var Bunların ne hesapları Rabbimize arz ediliyor Pazartesi, perşembe, haftalık dosyaların teslimatı var Ondan sonra senelik dosyalarımızda Şaban-ı Şerif ayında amellerimizin... Şaban ayında yıllık Allah'ımıza arzı var... Berat gecesinde yıllık kesimler var... Dosyalar var, hesaplar var... Mesela... E bunları bileceksin... Bunlar hep Hicri senenin hesaplarıdır... Ondan sonra... Şimdi de bu gece... itibariyle Son gecemiz... 1428. Hicri yılımızın son gecesini... idrak etmiş bulunuyoruz... Yarınki gece inşallah... Yeni yıl gecesi Hicri yılbaşı Ne kadar sevinelim Ne kadar ferahlenelim Birbirine tebrik atalım Mesajlar çekelim Hicri yılbaşı mübarek olsun Ya Noel kutlayanların inadına Muhammed Mustafa'mızın hicretiyle iftihar edelim İslamımızla gurur duyalım aretmeyelim Utanmayalım Ya O Noel baba papazlarını millete sevdirmeye çalışanlar utansın Bizim ne işimiz var kiliseyle papazlar Haçlar ne işimiz var? Biz Müslümanız elhamdülillah. Bizim yılbaşımız mı yok? Bu i̇tibarla Rabbim ne buyuruyor? Ey benim meleklerim bu kulumun dosyasının bir açılışına bakın bir kapanışına bakın. Mesela yatarken sonu neyle bitirmiş? Kalktığında güne neyle başlamış? Melekler bakıyorlar. Yatarken okumuş İstiğfar var, o büyük istiğfar, istiğfar-ı kebir. Estağfirullah le'azim en lezi la ilahe illa hu. Denizlerin köpüklerinden fazla günah olsa, dünyanın dörtte üçüsüdür, Bunlar hepsi köpürüyor. O kadar günah kim yapacak ya? Yapsa bile günahlar af olur diyor. Üç kere bu istiğfarı yapsa, yatarken, Tirmizi hadisinde, mesela, sonunu hayırla bitirmiş, ile bitirmiş, istiğfarla bitirmiş. Bunlar hep duaların kitabında var. Ondan sonra kalkarken neyle başlamış? Bismillah ile başlamış. Elhamdülillah ne zahiyyani badem emateni duasla başlamış mesela. melekler diyorlar ya Rabbim. Mevla herkesten çok biliyor ama şahit tutmak için sorar. Onun hikmeti böyledir. Ya Rabbi hayırla başlamış, hayırla bitirmiş. Mevla buyurur ki madem bu kulumun başı hayır, sonu hayır, o dosyanın arasında ne kadar şer ve günah varsa onları silin, süpürün, mahvedin. Onun için bu işlerin başını sonunu bilmekte çok önem var. Neye göre konuşuyorum? İşte onun için bak bu akşam son gece yarın ki gün son gün. Yarın güneşin batımıyla sene bitiyor. Ve güneşin batımıyla tabi gecenin girişiyle de yeni yıl giriyor. Birinin sonu birinin başı. Peş peşe birbirine ekleniyor. Bu noktada uyanık ve şuurlu olmak lazımdır. Çünkü ona göre rivayetler Ulema'nın beyanları var. Ne oluyor o zaman? Çıkan yılı dua ile ve zikirle bitiriyor. Akşam namazından evvel. insan 20 dakika, 15 dakika, 10 dakika bile kala otursa, 100 kere istiğfar çekse, bütün günahlara pişmanlık duysa, bir daha yapmama azmederek ya Rabbi bir yıl geçti, neler ettim ben ya Rabbi? Ne çanak kırdım, ne sütler döktüm, ne günahlar ettim, sana yakışmayan işler ettim ya Rabbi. İstiğfar etse Yüz kere ve bihamdi okusa müsebbaha aşara var yine dualar kitabında geçen haftadan geçti on şey yedi kere yedişer kere okunuyor on dua o ne büyük bir dua mesela bütün seneyi bitirirsin ya akşamdan evvel e bit böyle ondan sonra sene sonu duası yapılacak ondan sonra yeni yıl girdi akşam namazıyla ya bir insan akşam namazıyla zaten Gece de akşam ezanıyla giriyor, e, ayda giriyor, yılda giriyor, hep akşam ezanıyla giriyor. İslamda gece önce gündüz sonra olduğu için. Buna göre ilk işi ne oluyor? Yeni yılın ilk ameli ne oluyor? Namazla başlar. E, gece seneyi akşam ezanı okunarak girdiği için namazla başladı. Bu seneyi de efendim zikirle istifalla bitirdi. Yeni yıla yine neyle girdi? Akşam namazıyla. Sonra duası var onu yaptı. E ne olacak? Bu adamda şeytana nasip çıkar mı? Bu şeytana yağ çıkar mı bu adamda? Uyanık kullar böyle olur. Vaktini, senesini, hesabını, başını, sonunu bilenlerdir uyanıklar. Ne yapar o zaman? Mevlana fena mazar olur. Ne buyurur Mevla? Bu kulumun yılı neyle bitmiş, neyle başlamış? Başına, sonuna bakın buyurur. Bir bakarlar, ya Rabbi. Zikirle bitirmiş, zikirle başlamış. Ne buyurur Mevla? Bir yıl arada dosyanın başı, sonu arasında. Ne varsa süpürün, silin, mahvedin. Ya Allah zengindir. Gafur-u Gafvardır, tevvabdır. Rabbim ne arıyor? Bizi affetmek için bahane arıyor. Muafelullah bi azebi kumşekartun rahmetum. Şükrederseniz iman ederseniz, ederseniz. Ben sizi azap edip de ne yapayım kullarım? Ben sizi azap etmekten zevk almam Allah buyuruyor. Ben sizi azap etmek için yaratmadım Allah buyuruyor. İlla Allah Ruhü Merhabu kahili değil ki acıdıkları rahmetine mazhar olanlar. Azaptan gazaptan müstesnadırlar. Zaten Allah kullarına azap etsin diye yaratmadı. Kullarına merhamet etsin diye yarattı. Rahmet için yarattı bizi ya. Ama rahmetin vesileleri vardır. E şimdi namaz kılmayan, Allah demeyen, zikretmeyen, dua etmeyen, şükretmeyen, bu kadar nimetleri Rabbinden bilmeyen nasıl bu rahmete mazar olacak? Durumu kötü olur. Onun için... Sizleri gününüzden, gecenizden, önünüzden, ardınızdan haberdar etmek benim işime geliyor. Neden? O vesileyle ben de agah oluyorum, uyanık bulunuyorum. İnşallah gaflet edenlerden olmamaya çalışıyorum. Ben size dua, siz bize dua. Anzah Rızgayıp arkadan olduğu için yüz yüze riya gösteriş tehlikesi bulunmadığı için Birbirine arkadan yaptığımız dualar kabul oluyor elhamdülillah. Kazancımız çok oluyor birbirine uyarmaktan. Allah için kardeşlikten, ahiret yoldaşlığından kardeşine çok kazancımız oluyor. Çok. Hayrımız büyük oluyor. E birbirini haberdar edelim. Bak elinizde ne imkanlar var? İnternetler çıktı, cep telefonlar çıktı. Efendim telefon çıktı, mesaj çıktı. Daha bedava, daha kolay mesela. E bu yollarla Hicri yıl başın mübarek olsun demek lazım. Aman Efendim akşamdan evvel yüz istiğfar, yüz subhanallahübem diye, zikirle bitir, ibadetle bitir, tavsiye etmek lazım. Akşamın peşine hemen yeni yıl duası var, onu oku, dinle, sohbete git, cemaate karış, ilim meclisinde bulun, kazan, hayırla bitir, hayırla başla. Melek gibi olalım, melek gibi, şeytan gibi olmayalım, şerle başla, şerle bitir, kötülük yap, şunu yap, gel sinemaya gidelim, gel kazına gidelim, gel para pavine gidelim, gel içelim, gel. Gel namaz kılmayalım. Böyle olur mu? Bu insanlık mıdır? Bu vicdan mıdır? İnsanlara ateşe doğru ben yandım sen de yan. Bu şeytanın işidir ya. Ben cehennemliyim sen de benle gel. Bu Şeytanlıktır bu ya. Allah bize melekani vasıflar takınmamız emrediyor. Melekler nasıl bizim için istiğfar ediyor? Kendi günahları yok. Gece gündüz bizim affımız için Rabbimizden istirham ediyor. Mevla melekleri bize karşı öyle merhametli yarattı, şefkatli yarattı evet, biz de birbirimize karşı melek gibi olalım ya kimsenin günah etmesine teşvikçi olmayalım, yardımcı olmayalım hayırlara anahtar olalım, şerlere kirit olalım <gülüyor> hayırda takvada yardımlaşalım İşte bu kanallar bu radyolar, bu frekanslar bu sohbetler, bu kasetler bu davetler, bu tebliğler böyle internetlerden, uydulardan vesaire. İyilikte yardımlaşmak değil midir? Takvada yardımlaşmak değil midir? Bak sizi uyan duruyoruz. Son geceniz diyoruz. Yarın şöyle yapın, öbür gün böyle e nedir? Hayırdan bahsediyoruz. İyilikten bahsediyoruz. Haramlardan sakınma, günahlardan kaçınma. Yeni yıla ibadetle girelim. Eski yılı tövbeyle çıkaralım. E bu hususta birbirine yardım ediyoruz, hatırlatıyoruz. E günümüzün insanının kafası doludur. E Tabii geçim derdi, sahir herkesin kendine göre özel dertleri var. İnsanlar unutuyor. Zülhiccenin sonu, Muharrem'in başı bunları biraz insanlar efendim unutuyor. Özellikle de tabii kandil gecesi gibi e, takvimlerde yazmayan e, efendim camilerde cemaatlerle genel manada kutlanmadığı için e, bu da tabii büyük bir zafiyet ve boşluk oluşturuyor. İnsanlar bu hususta e, unutkanlık ve ihmal yüzünden takvime bakmıyor. Takvime bakıyor ertesi gün takvimde yazıyor. Bugün Hicri yılbaşı. Ya şimdi bugün Hicri yılbaşı diye Tabii ki siz Perşembe gününün takviminde görürsünüz. Perşembe gününün takviminde Hicri yılbaşı Muharrem bir görürsünüz ama bayağı bir iş işten geçer. Ne geçer? Yani bari gece önce giriyor İslam'da. Gece önce gündüz sonra. Kadir gecesi 27. gece. Kadir günü ne zaman? 27. gün. Gün sonra. Berat gecesi 15. gece. Berat günü 15. gün. E sonuçta Hicri yılbaşı gece idrak edilmiş oluyor. O gece dualar yapılacak mesela. Esen şey ertesi günücü yılbaşı takımda görsen bile bayağı bir fazilet kaçırılmış oluyor yani. Onun için iyilikte yardımlaşın, takvada yardımlaşın. Bu dinlemeyenlere duyurun. Bak gününüzü, gecenizi, adresinizi, pusulanızı şaşırırsınız, kaybedersiniz. Bu dersleri niye dinlemiyorsunuz? Niye dinletmiyorsunuz ya? Ne zorunuz var sizin? Burada kimin hayrına çalışılıyor? Kimin yararına konuşuluyor ya? E ee, Kella inlizanı Benim dinleme ihtiyacım yok. Ben çok biliyorum. Ben çok denedim. Hacıyım, hocayım, şuyum, buyum. Sen bilirsin. Ama biz biraz geceden günden haberdarız yani. Sizi de uyarmaya çalışıyoruz. Günahta yardımlaşmayın. Zulümde yardımlaşmayın. Haksızlıkta birleşmeyin. Evet. Sizi cehenneme götürecek işlerde birbirin teşvikçi olmayın. Mevla bize böyle mi diyor? O Rabbimizin emri üzere hareket ediyoruz. Bu kanallar onun için kuruldu. Bu hizmetler onun için yürütülüyor. Sahip çıkın. Dinleyin dinletin. Ya, kazanalım ya. Bir daha seneye ya nasıl bu seneye bile yarın akşama kim çıkacak? Yarın sabahı kim çıkacak? Onu bile bilen yok. Biz her an ölmek üzere hazır bulunmak durumundayız. Bize kayıp bildirilmemiş. Ecelimiz bildirilmemiş. Onun için bizim günah yapma ne payımız var? E tabi kuluz kusursuz duramıyoruz. O zaman tevbesiz de durmayalım. Devam mahafizler isteyelim. A günü bitirirken, başlatırken, ayı başlatırken, yılı başlatırken. O zaman devamlı tevbe olalım. Bari bu dönüm noktalarını iyi bilelim, değerlendirelim bu fırsatları. Kaçırmayalım. Yazık olur. Şimdi bu ne büyük olaydır. ...Muhammed Mustafa Amus sallallahu aleyhi ve sellem... ...1428 yıl önce diyelim... ...hizmet ediyor... ...Mekke-i Mükerreme'yi terk ediyor... ...vatanını terk ediyor... ...evini barkını, ana ocağını... ...Hatice annemizle... ...efendim evlendiği yaşadığı evi ocağı... ...çoluk çocuğunu doğurduğu ev, evi ocağı... ...terk ediyor... ...kolay iş midir bu? Sahabe-i kiram ondan evvel... ...çok hizmet ettiler... Bir kısmı ondan sonra hicret etler Bu hicret kolay iş midir? Büyük iştir bu. El <gülüyor> mücahidü men câhede nefsehû vel muhâcirü men heceramânehe Allah'u an Mücahid nefsiyle cihad edendir. Pelivan, nefsini yenendir. Muhacir de Allah'ın yasaklarını terk edendir. Haramlardan kaçanlara muhacir denir. Efendim, muhacir haramları, yasakları, nehirleri terk edendir. Şimdi bir insan içkiyi bıraktı, kumarı bıraktı, namazsızlığı bıraktı, namaza başladı. Zekat vermiyordu, efendim, terk etti, zekat vermeye başladı. Muhacirdir bu. Haramdan kaçtı, Allah'ın emrine koştu. Burada niyet önemlidir. Bütün ameller niyetlere göre karşılık görecektir. Ve inne ma alikul limri maneva herkes yaptığı işten niyetine göre alacaktır. Buhari Şerifinin hadis şerifidir bu. Ömer ibn Hattab radıyallahu anh. "Femen kanete hicruhu ila Allah ve Resulü fehijruhu ila Allah ve Resulü. Femen kanete hicruhu ila dunya yusibha ve el-merati yankihuha fehijruhu ila ma hacer Kimin icreti Allah ve Peygamberi neyse kim Mekke'de vatanını ocağını terk edip Medine'ye Allah için, din için İslam'ı yaşamak için göçtüyse Onun izzeti Allah ve Resulüne Vuku bulmuştur O büyük iştir, muhacirlik vasfı almıştır Rabbiyallahu anh ve O ilk muhacirler ensar Allah onlardan razı Onlar Allah'ın sevabından razı olmuştur Alt kelimesinin sırrı Onlar hakkında teakkuk etmiştir Ama bize ne hoca bundan Demeyin Vellezine tebe'uhum bi ihsan da var İyilikte güzel amellerde onlara uyanlar da var. Allah bizi hariç tutmadı. Rabbim bizi dışlamadı. Vesabiqunel leveluna minel muhacirin vel ansar. Nerede o ilk muhacirler? Nerede o Ali bin Hattablar, Ebu Sıddıklar, Uhud'lu Faruklar, Hz. Ali? Onlar nerede? Nerede o ansar-ı kerâm, Ebu Beyu bel ensariler? Değil mi Muazlar ve Şair? Medine'denleri gelenleri? Bizim ne alakamız var onlarla? Biz kimiz onlar kim? Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Dünyanın sonunda da gelseniz iyi amellerde onlara uysanız Sizi de bu rızaya ilhak ettim Ben onlardan razıyım onlar benden razı Cennetleri hazır bekliyor Ne zaman ölecekler ne bize gelecekler diye İşte mesele bu Hicret büyük iş Evet o zaman hicret farz idi. Ama niyet Hicretin görünüşü ne? Mekke'den çıktı Medine'ye geldi Görünüş bu ama niyet ne Allah için mi geldin peygamber için mi geldin Evet İçkiyi niye bıraktın ha, Kanser oldun doktor bırak dedi e Bu şimdi haram, haramdan hicret olur mu Zaten o seni senden önce bırakmış Zina niye bırak Ne iş soldun bıraktım. Allah Allah belanı bulduktan sonra mı bıraktın Niyetin ne senin Sen bu günahı niye terk ettin Medine'ye geldin Niye geldin Adam biri geldi işte umulmuyordu Ya senin ne işi var burada dediler Dedi ki ya Ümmü Kaysi şimdi kadın dedi Mekke'den Ben ona oldum o Mekke'den Göçtü buraya icret etti Bana da Mekke'den geldi ben de kalktım geldim Buraya göçtüm İşte herkese ne dediler Allah'ın ve Rasulünün muhaciri dediler Bu adamın adına ne taktılar Ümmü Kaysi'nin muhaciri Karının muhaciri oldu Demek ki yaptığın işe bakılmaz Ne niyetle yaptığına bakılır Tabii ki kötü iş de iyi niyetle yapılmaz. O ayrı bir davadır. Bu itibarla Hicret mühimdir. Ama la icreti fetih Mekke fethinden sonra Hicretin farziyeti kaldırılmıştır. Ama insan İslam'ı yaşayamadığı yerden Yaşayabileceği yere göçmesi Yine devam etmektedir. Ve lakin cihadü Allah'ın düşmanlarıyla Allah yolunda mücadele, nefisle şeytanla mücadele devam etmektedir ve güzel niyetle İslam'ı yaşama gayreti devam etmektedir ondan sonra namaz kılamadığı işten ayrılmak, bir insana namazını kılma dedikleri işte durmamak, oradaki aldığı maaşı ve sair efendim imkanları göz ardı ederekten ben namazımı kılacağım bir iş bulacağım diyerekten beş vakit namazını kaçırmayacağı bir işe göçmek. E tabi ki bir zaman belki işsiz kalmayı da göze almak e bunlar hicrettir, bunlar cihattır, bunlar mücadeledir, bunlar güzel şeylerdir. Allah için fedakarlık edeni Rabbim zayi eder mi ya? Ve en yettegillâh yedihallâhu mekhreca. Kim haramdan sakınırsa Allah ona her dardan çıkış kapısı açacak. Ve rızûkuhumil haythûlâ yahtesî. Beklemediği yerden rızkını yollayacak. Ama Allah imtihan edilmez. Allah kullar imtihan eder. Sen şimdi ben bu işten çıkayım bakayım namaz için de bakalım Allah bana ta'yı bir iş verecek mi vermeyecek mi? Sen Allah'ı mı imtihan ediyorsun? İbni silahın geldi İsa Aleyhisselam dağın üstünde zikrederken Ey ee İsa ne var? E sen Rabbinin yakın kulusun ne var? Atla buradan aşağı bakalım seni tutacak mı? He gidi melun dedi. Allah kullarını tecrübe eder, imtihan eder. Kullar Allah'a tecrübe edemez. O beni atarsa aşağı hasbunallahı nimel vekil. İbrahim Aleyhisselam ateşe attığı gibi. Ama ben atayım da bakalım tutacak mı beni? Böyle iş var mı? Ama Allah seni işinde ne der, eşinde ne der, çocuğunda ne der, malında ne der, mülkünde ne der. Vücudunda bir afetle, musibetle, malında bir musibetle Efendim imtihan eder canın istemediği şeyler Namazdan zorlanırsın, oruçtan zor gelir Hac zekat çok zor gelir E bunlarla seni imtihan eder Sen Rabbim imtihan edemersin Ama haramdan sakınan Rabbim çıkış kapışı ihsan eder Böyle buyuruyor Kur'an Biz buna inanıyoruz Ve bunun sırrını da Görüyoruz, çok gördük Haramdan sakınanların sonradan çok hayırlı zengin olduklarını halallar ile yetinenlerin Harama muhtaç olmadıklarını Çok gördük Ama tabi nefis şeytan yine Gözüyle gördüğünü bile insana inandırmaz da Yine efendim elhamlara, kuruntulara boğuldurur kaptırır insanı Sen ona itibar etme Sen Rabbini dinle İşte hicret bu Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem İki Haftada hicret etti Ne zorluklarla hicret etti ondan sonra Sevr mağarasında üç gün kadar gizlendi mübarek ayakları efendim yara bera oldu ondan sonra yollarda açlık çekti susuzluk çekti e, güneşin harareti efendim çöl sıcakları e, ona isabet etti Allah Teala onu Mekke'den kaldırıp Medine'ye koyamaz mıydı Allah Teala Miraç gecesi Rabbimiz Tebareke ve Teala Miraç gecesinde ne yaptı? mescid say Habibi'ni iki aylık yola nasıl götürdü? Oradan 7 kat nasıl götürdü? Evet. Ama imtihan olsun. Kullara örnek olsun. Allah yolunda sıkıntı çekmek, açlık-suzsuzluk çekmek, efendim, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer enbeyanın sünneti olsun. Ümmetleri onlara uysun. Diye Rabbim böyle yaptı. Bundan gafil olmayalım. Bu ülletin kıymetini bilelim. Bu ülletin çok büyük getirileri oldu. O mağarada evet meksitlik a büyük teveccühler oldu. Nakşit tarikatı ve diğer tasavvuf yollarında evet çok büyük o teveccühler, Evlıya Allah'ın teveccühleri hala devam eden o manevi yönen işler teveccühlerin bereketleri o mağarada verildi atıldı. Nihayetler ne azil oldu. Evet meksitlik oldu yallah ben efendim. Sahibi gar oldu, mağara arkadaşı oldu. En büyük sohbete şerefe mazhar oldu, nahil oldu. Derken Medine-i Münevvere İslam yurdu oldu, İslam ile müşerref oldu, oradan bütün dünyaya İslam yayıldı, fetihler oldu, Mekke fethi vesaire fetihlere vesile oldu, o hicret. Bütün dünyaya İslam böyle yayıldı, İslam özgürlüğüne kavuştu, hürriyetine kavuştu, Allah'ın dini kelimesi hali oldu. Şirkin ve küfrün davası zelil oldu, alçak oldu. İşte hicretin manası çoktur. Ehemmiyeti çoktur. Ee, Bu göz ardı edilebilir mi? İnşallah yarın efendim takip ederseniz ben şimdi tam saatte söyleyemiyorum. Radyonun ilanlarından hicretle ilgili bir konuşma zannediyorum ben kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de medne ve hicretleri hakkında çok konuşmalarım oldu. Avrupa'da oldu. Yurt dışında oldu. Yurt içinde oldu. Bunların çoğu da kayıtta vardır. ...ama şu anda ellerinde var mıdır... ...ona göre inşallah... ...size arz ederler... ...yarınki gecede Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri... ...bir mani vermezse de... ...hicret hususunda bir sohbet... ...bir konuşma sizlere... ...efendim neşrederler... İnşallah çok önemli kıssalar var... ...çok önemli dersler var... ...çok önemli konular var... ...onları dinlersiniz, takip edersiniz... ...en azından hiçbir şey yapamıyorum... ...kainatın efendisinin anısını ne yapayım... ...hiç olmasa onu çektiklerini dinle... ...onun o yolda gördüklerini izle... ...o sohbetleri takip edersen... ...inşallah... ...feyziniz bereketiniz bol olur... ...yeni yılınız mübarek olur... ...bu vesileyle sizler de... ...sabah 11'de ...diyorlar... ...efendim... ...arkadaşlar sabah 11'de inşallah... ...ee... ...hicret sohbeti nasipse... ...koyulacak... Allah Teala ve Teccadduh hazretleri bir mani vermese birbirine de dinletmeye teşvik edin efendim. Şu anda daha fazla bu konuda konuşmak durumunda değiliz. Ancak yarın günümüzdür. İnşallah o günde sizlerde Lale Gül efemin başında 88.4'ün başında e, kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hicretlerinin feyizleriyle, bereketleriyle nurlanırsınız, dinlersiniz, istifade edersiniz ve yeni yıla dualarla, zikirlerle girersiniz, birbirinizde bu hususta teşvik edersiniz inşallah. Bu vesileyle 1428. hicri yılımızın tövbe ve istiğfarlar ile kelime-i şehadetler ve zikirlerle kıtama ermesini ve 1429. hicri yılımızın iman tecditleriyle istiğfarlar ile, hamdü senalar ile girmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ve yıl sonunda af olarak geçen yıldan çıkmayı ve yeni yıla af-ı şeytanın bizden ümit kesmesi müjdeleriyle ve Rahman Teala Hazretlerinin tevfiklerine mazhariyetlerle girmeyi bekleyelim. Kendimizi buna namzet edecek amellerle, sohbetlerle, davetlerle, tebliğlerle meşgul olalım. Yapacağımız en büyük iş de ne olsun? İnsanları hicri yılbaşı olduğundan haberdar etmek, tebrikleşmek ve sohbet saatlerinin hususunda ikaz etmek. Bak akşam sohbet var, efendim orada bulunalım dualar yapacağız diye birbirini uyarmak ve radyodaki... Sohbet saatlerini, ders saatlerini birbirine uyararak, duyurarak inşallah gafillerden olmamaya çalışmak. Rabbim cümlemize nasip müesser eylesin. Rabbimiz, efendim bizden dua isteyenlerden, yoğun bakımda yatanlar, yeni doğan bebekleri hasta olanlar, ondan sonra hafızlık yapmak isteyenler, ondan sonra zihin açıklığı isteyenler vs. Bütün dua isteyenleri Allah Teala... Hayırlı Muratlarına nail eylesin. Okunan ayet-i kerime ve had-i şerifler hürmetine umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Evet. Bütün dinleyenlerimizin e, özellikle dua isteyenlerin hayırlı muradlarının husulu için El Fatiha. İtibar haber.